İki kilo domates verir misiniz? Hemen tartıyorum. Buyurun. Biber ister misiniz? Hayır ama elma istiyorum. Bir kilo da elma tartar mısınız? Tabii. Başka bir şey ister misiniz? Sağ olun hayırlı işler. Delikanlı bakar mısın? Bu paketler çok ağır. Benim için biraz taşır mısın? Evim şurada. Tabii amca taşırım. Sağ ol evladım. İşte geldik. Benim gözlerim iyi görmüyor. Rica etsem kapıyı açar mısın? Anahtarlar burada. İşte tamam. Çok teşekkür ederim evladım. Kim o? Postacı. Kapıyı açar mısınız? Merhaba. Leman Yıldız siz misiniz? Evet. Bir paketiniz var. Şurayı imzalar mısınız? Buyurun paketiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Banka kartı almak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii. Oturun lütfen. Şu formu doldurur musunuz? Evet. Tamam. Ama doğum tarihinizi yazmamışsınız. Buraya doğum tarihinizi yazar mısınız? Teşekkürler.